Merhaba hoş geldiniz. Bugün üç kişi. Benice Özge. Derya bende. Ben aslında şarkı girmek Şarkıyla girebilir miyiz? Çok ani oldu evet. Özge için. Böyle girdik şimdi birazcık laf çevirelim sonra girerim şarkıyı. Şarkıyla girelim. <gülüyor> Peki tamam. Özge için o zaman şarkıyla devam İyi, ediyoruz. E, şarkıyla girdiğimizi açıklayacağım. Ha tamam oldu. O zaman şarkıyla devam edelim. Bu için ısrar etmemin nedeni bugün biraz sakin, akustik e, şarkılar seçmemizde biraz yükselirsek sonra düşmesi <gülüyor> daha kolay olur diye düşündüm açıkçası. <gülüyor> e, onun için de e, bu şarkı sizce neden bahsediyor? Benim aklıma haz, cinsellik bir yoşkunluk hal gelir. Gerçi biraz açık gibi sözlerimden. Evet, adını da söyleyelim. E, Venüs'te uyandım, Yasemin Mori'yi e, dinledik. E, Deli Bando albümündendik, 2012'deki albümünden gibi yani bana hazzı çağrıştırıyor. Kadınlarla birlikte olmayı çağrıştırıyor ki bu konuyu Yasemin Mori'ye da sorduk onu da söyleyeceğim. Onun için fikirlerinizi duymak istiyorum. Ya ben çok e, dinlemedim Yasemin Mori'yi son zamanlarda. İlk albümünü hatırlıyorum ve dinlemeye karar verdim bu arada. şarkıdan sonra. Bilmiyorum çok dikkat etmedim sözler. Yazık ki. Bir daha değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de o süre bir şeyle uğraşıyorduk itiraf. <gülüyor> Yasemin oraya dedi ki bu şarkıyı niye yazdınız? Ee, şöyle demiş, Venüs kadınların, annelerin, teyzelerin gezegeni olarak bilinir. İsmi Yunan mitolojisinde en feminen, güzellik, aşk ve estetik odaklı tarihçi Alfred Venüs'tür yani almıştır. Ee, bu şarkıyı yazarken bana hayatında aşkla şefkatli güzellik katan kadınlar vardı demiş aklımda. Kadınların birbirine olan ihtiyacını şifasını ilk defa fark ettim demiş. Daha önce erkeklerle çalışıyordum ve tek yönlü bir enerji akışı vardı ama kadınlarla e, bu değişti diyor Yasemin Mori. Erkek egemen sistemin dayattığı kadınları rakip olarak algılama düşüncesini bırakıp ilk büyük aşk hikayesi olan annemle bütün kadınlarla barışıp aşk ile meşgul etmeyi başlarışının keyfini anlatıyor diyor. Bir de belki e, şimdi tekrar dinlediğimizde bu gözle e, dinleyebiliriz. E, genelde Türkçe şarkılarda pop olsun, folk olsun nedense cinsellik üzerine e, ya da hazlar üzerine pek konuşulmuyor gibi e, geliyor bana. Belki onun için sekiz marklarda işte erkeklerde yanar, salla salla. Ya aslında mesela <gülüyor> Sezen Aksu'da falan... Şeyler çok fazla seviliyor ve insanlar e, işte Sezen, Ar Sezen da çok ya. var aslında düşününce mesela işte seni istiyorum. Hı -hı. Ya da... Evet Sezen Aksu iyi bir örnek. Evet gerçekten. evet ben çünkü durup durup dinleyip böyle vav wow. dediğim çok şarkısı oluyor onun. Hı -hı. Genel olarak hani şarkılar ya aşk acısı ya içe dönme gibi ama dediğim gibi biraz haz kısmı ee, e, e, geride kalıyor gibi geliyor bana. Özellikle kadınların has konusu. Ya acaba bu coğrafyada mı dedim de sonra aklıma arabesk bir örnek de geldi mesela Hı -hı. Ebru Gündeş. Kimi şarkısı bilmiyorum ama gel vefasız mesela yanıyorum arzularımla falan gibi sözler oranında. Hı -hı. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> Açsa ya keşke ona da <gülüyor> <gülüyor> tweet atsaydık. Ebrucüm açıklar mısın o hazı bize? <gülüyor> ben şey düşünüyorum erkekler hazlarından ne kadar bahsediyorlar. Aslında erkekler de o kadar bahsettiğini e, düşünmüyorum. Yani daha doğrusu belki çok fark etmedim ya da belki bahsettiklerinde bize çok fazla öne çıkıyorlarmış ya da kendileri. Biraz Tarkan bahsediyor erkeklerde de galiba. <gülüyor> Değil mi? Şu an onun parçaları aklına ya. O yüzden birlikte çalışıyorlar. Aklıma gelen şarkıyı Mesela, söyleyeceğim sizlere. Mesela Enver Muftiol aslında. Şey, hı hı. Hovar'da falan düşününce yine hani o da... Evet, orada da bir şeyler var. Hmm. Bu arada önümüzdeki haftalarda Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu gibi böyle özellikle Ben Deniz gibi kundisyenlerinden bir program yapmayı düşünüyoruz değil mi? Evet vallahi bence güzel olur. Ya kafamıza zaten deli listeler evet. falan böyle sıraya soktuk ama bakalım ne kadarını gerçekleştiririz. Hatta bence Arzu Haftası da yapabiliriz. Arzu Haftası <gülüyor> ne zaman yapalım ne zaman? 14 zaman? Şubat aslında. Daha tamam, güzel fikir. Evet, evet, olabilir. Haftası. <gülüyor> sevgililik haftası, benim mi sevgililer günü artıyor? Evet. Var. Yani zaten sevgililik haftası olarak kutlamıyoruz 14 Şubat'ı biz. Ben kutlamıyorum Yani <gülüyor> peki özge özge kutluyormuş. Ben, ben kutlamıyorum de, ama. Aşkla şey dağıtıyorlar ya, böyle yapay günler falan mesela hmm. <gülüyor> <gülüyor> bu bunu evet. konuşuruz sonra <gülüyor> bir daha hayır yani bu ara konuştuğumuz bir şey ya, 14 Şubat bunçul atölye falan yapacağız böyle hani bunu eleştiriyoruz falan. Seçki <gülüyor> <gülüyor> var mı atölye? Bizim artık karamfilemenize biraz tamamı Hediye <gülüyor> <gülüyor> listeleri aslında atölye o yüzden yapıyormuşuz. Sevgilimize <gülüyor> değişik hediye <gülüyor> ne olabiliriz falan. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Oldu evet, peki. söyleyeceğim şu ar, e, arzu ile ilgili şarkı şuydu. Hey bebek götür beni istediğin yere seninle sevişmek istiyorum. Şarkıyı hatırladınız mı? Hayır kime? bu kimin şarkı? olarak söyleyemeyeceğim kimin olduğunu hatırlamıyorum. Belki bir şarkı gördükten wow. sonra. Ay, bunu evet. bir google'layalım. <gülüyor> <gülüyor> Biz zaten arada başka şarkı dinlediğimiz için kafamız karışıyor. <gülüyor> Öyle bir problemimiz var. <gülüyor> Neyse o zaman arada bunu dinleyelim. Bugün şarkıcı ve şarkı yazarlarını konuk edeceğiz dedik. Yerli sanatçılar var, yurt dışından sanatçılar var. Ağırlıkla Amerika'dan sanatçılar olacak. Yurt dışından seçtiğimiz sanatçılar kendi gezleyen seksüel ya da queer olarak ya da trans olarak açık olan sanatçı. De bahsedeceğiz. Yarlı sanatçılar ise bazı sorular sorduk. Alternatif müzik ortamında kadın olmak ya da açık lezgiyen bir seksüel olmak nasıl diye sorduk. Bunların cevaplarını da size okuyacağız. Ama öncelikle Kalbenle devam edeceğiz. İsmini çok sık duyduğunuz bir şarkıcı olabilir. Ondan Sakin ol evladım. Güzel çıkış yaptı bence bu arada. Aynen. Ya şey zaten Sofar isimleri bence son dönemde bayağı iyi. Şimdi bir kalben gelsin o zaman çok çok çok sevdiğimiz bir parçası. Kalbimde bir taş, gözümde yaş, yürür ayak sabr boyuna. Kalbimde bir taş. Kaçsa par boynuma. insan kendine yakalanır, insan kendinden yaralanır. Ah kendimden bir çıksam koşsam koşsam veya atlasam deniz alsa balık sevsе evinde misafir ets. Öp sevede koklasa, sakin ol evladım diye, sakin ol evladım diye, sakin. Şokdılık oldum seni Evet güzel bir Kalben parçası dinledik. Kalben'in en sevdiğim parçalarından biridir bu arada benim. Biraz de... şey evet azla <gülüyor> fırtına evet fırtınalardı. Ben biraz şımarıklık yapıp ee, şey yaptım Neyse, yani. Nazım geçtiği için Kendin arkadaşlarıma. Ar albümü de çıkarıyormuş ve konserleri varmış. Bu iyi bir e haber. Ben de Sofar Sans yani Julieta aslında bugün çaldığımız birçok müzisyen kendi başına müzik yapmaya başlayan, daha sonra bunları da internete koyan işte Sofar'da konser veren ve insanlara ulaşan kişiler hatta kalben o deneyiminin kendisi için ne kadar önemli olduğunu söylüyor. İşte i̇lk kez insanların karşısına bu kadar yakın bir mesafeden çıkıyor. Ve de çok kişisel bir şey ya bu tarz müzik yapmak. Yani hep kendinizden bahsediyorsunuz bu çok iletişim kurmuyorsunuz. Sonra bir süre sonra bu iletişim artıyor. Bilmiyorum çok günlü olur sonra popa kayar sonra televizyona çıkar falan. <gülüyor> <gülüyor> Yok kadar Ama olacağım. Belki... <gülüyor> Ama şey... Güzel isimler bence Sofar'da e, keşfet. Ben en azından kendi adıma keşfettim. E, kalben de bunlardan biri. E, özellikle bir iki parçası var kalbenin. Çorap diye bir parçası var. Mesela onu da çok seviyorum kalbenin. Ama bu sakin ol evladım. Son dönemde bir de e, biraz taktığımız da bir parça galiba hepimizin. Biraz fazla dinliyoruz. <gülüyor> bu şarkıyla ilgili şöyle bir şey demiş kalben. İnsanlardan dinlenecek özürümün kalmaması ile ilgili. Şimdi Zaten şeyde bir tane Sofar kaydıydı galiba onun öncesinde biraz şarkıdan da bahsediyor zaten hani diyor biraz müziğe başlama nedenimdir benim bu özür dileme halleri işte insanlar sürekli terkinde bulunuyorlar bana sakin ol işte. O kadar fevri olma... ...işte tepkilerimi... ...ölçüyorlar vesaire... ...şey diyor yani evet başlarda özür diliyordum... ...ben bu insanlardan bu tavırlarım için ama... ...artık özür dilemek istemiyorum yani... ...ve bu durum bu ruh hali beni müziğe yönlendirdi... ...ben müzik sayesinde artık... ...daha sakinim diyor... ...ve buradan yani aslında şöyle bir şey var... ...hani kendimize iyi gelecek şeyleri bulmak gerekiyor. Hani insanların sakin ol ya demesiyle biz sakinleşmiyoruz. Hani bizi sakinleştirecek şey aslında bizim kendi iç dünyamızı keşfetmemiz ve bu yönde hareket etmemiz diye düşünüyorum. En azından benim hayatımda öyle oldu yani. Şimdi sen söyleyince benim aklıma şu geldi. Aslında ne kadar sakin bir müzik desek de orada bir karşı çıkış var ya senin dediğim özür dileme olayı için biraz sonra Deniz Tekin'i çalacağız. O da umurumda değil diyor mesela. Aslında çok içe dönük ve sakin bir müzik olmasına karşın orada da bu evet. kadınların isyanı <gülüyor> 8 Mart'ta <gülüyor> mesela bu şarkılarla yürüyormuşuz <gülüyor> <şarkıları gülüyor> <olarak. gülüyor> çok şey muhtemelen yani üzerine de bir şey vardır da e, sessiz sakin kalmanın aslında kendi içinde bir direniş hali olabileceği böyle bir, ona bir alan açabileceği gibi bir şey düşünüyordum nedense ofiste otururken yani kendi bugün radyo, radyo programına <gülüyor> ben biraz sakin durayım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aslında direniyor <gülüyor> bence <gülüyor> Seni bir kendi kendime... senin canın iş yapmak istememiş <gülüyor> bence şimdi <gülüyor> kendine bahane uydurma Çok güzel bir olasılık olabileceğini düşündüm yani Hı. o yüzden Sakin olma göz özebilirim. Şeyden de bahsedelim o zaman diğer şarkıya geçmeden. Biz biraz kalbene kafamızdaki soruları da e, yollamıştık. E, kendisi de sağ olsun geri dönüş yaptı bize kısa sürede. Biraz şey hakkında fikrini aldık aslında. Mesela müziğe başlama konusunda kadınlar e, erkekleri oranla bir parça daha cesur olmak zorunda. Hani... Bu ülkeye şartları için düşünürsek en azından bu durumu bu durum içerisindeki kadın olma haline ve bu alternatif müzik yapma konusunda özellikle zaten hani cesur bir şey. Türkiye'de alternatif müzik yapma ve kadın olarak bu müziği yapma bir de bu kimlikteyken lezbiyen bir seksüel olup işte açılama mahalleri görünür olmama durumu vesaire bununla ilgili biraz fikrini sorduğumuzda şöyle bir cevap verdi galiba bize direk hatta e, onun sözlerini okuyalım. Son günlerde bazı kavramların moda olduğunu görüyorum. Ama onlar modayken de insan haklarının insan haklarından, eşitlikten maaş eşitliğinden özgürlüklerden bahsediyordum arkadaş masalarında, iş yerlerinde. Hala da eşitliğin, özgürlüğün ve yaşamın değerlerinden bahsediyorum. Kadın erkek ya da eşcinsel trans demeden her insanın hayatına sahip çıkabileceği bir düzen hayaliyle müzik yapıyorum. Hepimiz küçük gördüğümüz dünyalarımızda bir Ufak hareketli değişime bir yol daha açabiliriz. Konuşmak yerine gündelik hayatımın işlemesinden bahsediyorum bazı fikir ve hayallerin. Dileğim daha fazla dünyanın sevgiyle aydınlanması ve eşitlikten pay alması yönünde. Şimdi ellerimizin şurada... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ama çok güzel dilekler de bulunmuş evet. yani böyle bize de. Gülümsetti yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Programda bekliyoruz. Niye olması hatta e, albümlerde albümden bahsetmiştik. E, yeni albümü var ve e, 12'sinin söz ve müziği kendine ait albümdeki şarkıların o, 13 şarkı var albümde. 15 Şubat'ta çıkıyor ve kalbini dinlemek isterseniz e, nerede olacakmış bakalım. 17 Şubat. Salon İKSV'de olacak 16 Şubat'ta Ardından Ankara If Performance Hall'da olacak 17 Şubat'ta 18 Şubat'ta da Eskişehir'de ve 19 Şubat'ta Bursa Hayal Kahvesi'nde çıkıyormuş 27 Şubat'ta İzmir'deymiş Konteyner hmm. Hall'mış İzmir'deki yerde ee, Aslında kalbinde de dileyip bu şekilde gezmek ve e, müziğini dolaşmakmış paylaşmak. Müziğini paylaşmak Evet kalben müziğini bize paylaştığın için de teşekkür ediyoruz Devam, devam edelim mi? Devam edeceğiz. O da yakın zamanda albüm çıkaran ve Suralar konserlerini yoğunlaştırma isimlerden biri. Albüm lansmanı yaptı yakın zamanda. Albümde aynı adı taşıyan şarkısı sabaha dinleyeceğiz Dilipek'ten. Bu gece sessiz, bu gece derin, bizimle oturan tüm ruhlar bizimle beraber korkar. Bu gece tuha, bu gece karanlık, bizimle oturan tüm ruhlar bizimle beraber korkar. Who okay. it? Okay. İlipek'ten sabahı dinledik. Sakin olmak <gülüyor> demişken ben bayağı yumuşadım aslında ben de yumuşadım <gülüyor> bir günden Alper Bahçe kapılı, hüzüne rağmen huzuru veren melankülüsüne rağmen sizi gülümseten demiş aslında gerçekten benden ilpek'in şarkılarında bunu hissediyordum kendisini internetten keşfetmiştim iki sene önce daha sonra o sürede albüm yapan şarkıcılardan biri oldu aslında bugün çaldığımız isimlerin birçoğu internetten şarkılarını yayınlayıp albüm yaptı Dem demin bu cesaret üzerine konuşuyorduk aslında ama aslında internetin bayağı iyi bir yeri bir şekilde iyi bir, bir şey, platform iyi bir olduğunu ya zaten hani biliyoruz iyi bir platform olacağız birbir var mesela <gülüyor> YouTube'da. <gülüyor> meşhur oldu ama hani yerli müzik piyasasında iyi bir yeri oturdu hani bu şey evet. ee, kendi kayıtlarını yayınlamak, evet sonra ufak konserler vermek, tabi konser verilebilecek yerlerin de varlığıyla. Evet, akşam düşünüyordum ben onun. Bu kadar fazla değildi mesela son zamanlarda yani Hı -hı. hani Gizli'de de çok fazla böyle insan olmaya başladı. Bir ara işte eden mesela çok grup çıkıyordu. Evet. Bunun gibi şimdi de işte internette akustik kayıtlarla şarkılarını yayınlayanlar var. Ben mesela Nilüfer'i yani çok dinlemedim ya. Az buçuk ben de öyle işte Hı -hı. internette keşfedip vakti zamanında böyle birkaç şartesi dinlemiştim var ama... Hı -hı. Eskiden olsa mesela daha çok dinleyebilirdim. Çok çok sakin geliyor ve her zaman gitmiyor o sakinlik bana. falan, Hı -hı. falan böyle bir ufak ufak böyle hafif böyle denizden esip böyle sıcak bir rüzgar tadında bazen çok sakin oluyor. <gülüyor> E, yabancı sanatçılar da doğrusu İngilizce müzik yapan sanatçıları ben bir ara takmıştım onlar da bu şekilde <gülüyor> çok sakin hani bu folk piyasasında evet. aslında kadınlar çok fazla e, yer edinmeye ve seslerini duymaya başladılar belki onun dalgası buraya Doğru. geldi de diyebiliriz Doğru sonra kendimi düşündüm gençlikte böyle gitarlı işte akustik kimleri dinliyorum diye ilk aklıma gelen e, dış sokağı sakinleri oldu <gülüyor> Bilmiyorum sizin de öyle dönemleriniz e, oldu mu? Ben çok denk gelmedim ona. Gelmedi ya, mi? Yani onun <gülüyor> sonuna doğru yetişiyor. <gülüyor> evet yani. demin söylediğim ilk şarkıyı da e, bilmediniz. Ya onu, onu bilmediğim için çok üzgünüm. Gerçekten. Ona bir bak. ya muhtemelen yani benim biliyor olmam lazım onu ama sözleri söyleyince utandım şu an. Ama şey ya Düş Sokağı Sakinleri dönemi şeydi yani ayrıdır bende. Bilmiyorum yani tabii ki de kıyas yapmak Doğru şey değil o, o farklı bir dönemde Bu farklı bir dönem ama yani Düş sokağa sakinleri Bilmiyorum çok çok başkaydı bence ya Mesela şeyde yabancı dinlediğim Müslümanlar hep böyle değil. ya Bir durup düşününce benim de çoğunlukta öyle Ve çoğunlukta böyle akustikle çok dinliyorum İşte Hı -hı. gitar çalan kadınlar falan da çok var mesela İde tabi mesela kadın müzisyen ben çok seviyorum Ses olarak da, da. Hı -hı. <gülüyor> ne kadar sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> bir çok <gülüyor> şu an şaşırdınız hadi <gülüyor> sesi böyle bir daha güzel Ece her gün beni şaşırtıyorsun <gülüyor> bebeğim ya ve çok fazla insan var benim de repertuarımda öyle düşünce yavaş yavaş bir bize dar olması güzel hoşuma gidiyor e, Nazan Öncel'in göç albümü de bu anlamda peki Hı -hı. biraz o Olabilir, şey evet e, Girip girebilir diyebiliriz e, Deniztekinle devam edeceğiz diye düşünüyorum e, Bilmiyorum Sizler ne diyorsunuz Bize uygun deniztekin ayna de severim yeni Evet çok da genç kendisi çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. 19 yaşında galiba. Evet, evet baya küçük. Üniversiteye yeni girdi diyebiliyorum. Ben keşfettiğimde lisedeydi yani. Hatta ben böyle daha büyük bir kadın beklerken karşımda böyle bu kim ya falan diye google'ladım böyle minicik bir e, lisele karşıma çıkınca şaşırdım. Ama şaşırdım yani. Ama sesi falan bazıları çok şey buluyor. Hani böyle çok çok naif fazla naif falan diye düşünüyorlar ama ben seviyorum Deniz Tekin'in sesini. Aman bir adet Deniz Tekin gelsin sizlere. <gülüyor> It's been a long time. Should I should. Bir Deniz Tekin ardından Ceylan Ertem'le bir Cihan Mürtezaoğlu düeti dinledik. Deniz Tekin'den zaten kısaca bahsettik ama ben Deniz Tekin'in coverlarını özellikle çok beğeniyorum. Kendi de şarkı yapmaya başladı bu arada işte yavaştan onları da söylemeye başladı konserlerinde vesaire. Ama yaptığı coverlar da bence gayet başarılı. Bir de Fran Ahmet Kayaları evet kesinlikle. Zaten Deniz Tekin'i ben öyle keşfetmiştim. E, Ahmet... Bence, Ahmet kesinlikle. Ahmet Kaya dinlerken bir anda böyle playlist ben oraya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Deldi>. <gülüyor> bence değil. <gülüyor> Oradan keşfettim. Fransızca da söylüyor bu arada. Çok güzel Fransızca parçalar falan da söylüyor denizteki Ardından da bir Ceylan Ertem dinledik. Evet kendisini eskilerden animadan falan biliyorum ben. Evet. Sonra kendi başına çalışmaya başladı. Çok güzel bir çalışıyor bence. Fena bulmuyorum ya. Genel olarak her yaptığına bayılmasam da genel olarak ben başarılı buluyorum. Ben de aynen. Son dönemde yaptığı akustikler falan benim hoşuma gidiyor gayet. Ben şeyine hastayım. Galiba bir tek ben hastayım orada. Bir Bergen Kıbrı yaptı son adımında bir erkek yüzünden. <gülüyor> O, o bence çok güzel Aa, bir cover olmuş. Şey onu sen yollamıştın sanırım yine bize. Güzel, ben de, ben de ben öyle dinlemiştim Albümün son albümü ve hepsi cover. Hı hı. El mı falan o da var hatta. değil o hayır o ondan değil. Şey var, O Sadat onda Bayağı değil mi ya? İşte Ahmet Kaya yine var? Ha tamam tamam doğru Ay. doğru doğru. doğru. Aynen. Şey, ben beğendim. Ben Ceylan Ertem'i e en son bu yaz Bir festivalde İzmir'de bir festivalde dinledim Orada anima ile çıkmıştı böyle bir nostalji yapmışlardı falan İşte çok eskilere götürdü Falan böyle dinleyicilerine yani animanın gitaristi hariç Şeyle Burak Çöpür ile Ekin Cengizkan çalışıyorlar. çalışıyordu hı hı hı hı hı hı hı hı. Aynen. Aynen Zaten Onlara da atıfta bulunmak için bir nostalji yapalım Diye e, anima olarak gelmişti yani Ceylan Ertem diye değille. De. ...festivali de... ...güzeldi... <gülüyor> ...Rüzgeciğim diyeceğim işler var <gülüyor> mı? <olsun>? <gülüyor> Yok... <gülüyor> Yaz animo deyince gerçekten böyle üniversite dönemlerimi falan hatırlayıp e, nostaljik duygulandım, oldum evet, nostaljik oldum. Biraz dalıp gittim onun için <gülüyor> pek bir şey diyemiyorum. E, Sedef bir tekine yine bu sofar müzisyenlerini dinlerken ben yeni keşfettim. <gülüyor> Neden? Ceylan'dan <Hiç gülüyor> <Hiç veriyordum, gülüyor> <diye>. bahsediyorduk. <gülüyor> ne oldu? Bahsediyor yani, muyuz? Böyle uzaklara, o kadar umrunda <gülüyor> Yok, öyle demeyelim de. Hadi ee, tamam hadi çok geçelim. Bir evet ben çok güzel. Bir... Ben de aynı şekilde arka arkaya dinliyorum. Sedef Sebitekin Bul beni de dinleyeceğiz. Ee, kendisi de bizim sorularımızı yanıtladı. Gerçekten uzun uzun yanıtlar varmış. Onları okuyacağız. Kendimizi çok iyi hissettik. Bunları alınca önce şarkı dinleyelim. Sonra da e, Sedef'in yanıtlarını okuyalım. <gülüyor> bunu yapmasak zaten <gülüyor> <Biz unutuyoruz yani. gülüyor> herkes böyle başka bir şeyle ilgilenirken evet mikrofonu Özge'ye veriyorum evet hedef müziğe nasıl başladığını anlatmış bize küçük besteler yapıp paylaşarak başlamış Beatles hayranıymış daha sonra parçaları geliştirmiş Akustiği özel olarak seçmemiş ama parçaların ruhundan bir şey kaybetmediği sürece çeşitli şeyleri deneyebileceğini söylüyor. Bu aralar hep söz yazdığını, beste yaptığını ama belli bir zaman olmadığını söylüyor. Şimdilik 22 Ocak'ta Sofar'dan Salona konserinde olacak. Salon İKSV'de 6 Şubat'ta da Tamirhane Indi Session'da olacakmış. Kendisini dinleyebilirsiniz orada. Dediğimiz gibi Ece ve ben çok sevdik. Sen ne düşünüyorsun? Ee, Sevdim bu şarkıyı. Bence gayet güzel, başarılı bir parça. Ee, bu arada diğer müzisyenlere de e, yönettiğimiz alternatif müzik dünyasında kadın olmak ya da lesbiyen bir seksüel ya da queer olarak açık olmak ne durumda diye sorduk. Hani protest müziğin ya da alternatif müzik dünyasının biraz daha rahat olduğunu düşünebiliriz diye. Bence herkes istediği yere ulaşabilir günümüze ve yollar açık demiş ee, Sedef. Azınlık olarak ama kararlı ve kuvvetli olmak gerekiyor ve daha çok kadın olmalı müzikte. Ee, kadınların müziğe dokunuşlarının daha onun hoşuna gittiğini ve kadın vokalin daha sevdiğini söylemiş. Ee, diğer yandan müzisyenlerin lezbiyen, biseksüel, queer her türlü kimliği açıkça yaşaması gerekiyor demiş ama bunu... Kim yapıyor, kim yapmıyor bilmiyorum ama alternatif müzik dünyası buna çok acık hatta bunu talep ediyor demiş. Aslında bu konuyu da şimdi çalacağımız Ece Dorsay'a bağlayabiliriz. Ece <gülüyor> evet sevdiğimiz müzisyenlerden biri bildiğiniz gibi Ece Dorsay bir kadına aşkını anlattığı Kırmızı Karanlık şarkısı ve videosu televizyonlarda bayağı dönmüştü. Bilmiyorum siz o, o zamanlar ne hissetmiştiniz. Ya. Ben böyle çok ilişkilenmemiştim LGBT örgütleriyle falan böyle bir, bir garip olmuştum gerçekten. Ee... Ya ben şey çalıştım direkt. Umay Umay var. Hıh. Sahip. Ha evet, serbestçe çalıştım yani. Hangi şarkısı Bu, var? Aklımıza gelmedi Sütkand'dan. Eee kendisi siyaset meydanında dansla açılmış. Ha evet evet <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Ee, ama böyle şey yani bir klibin gerçekten dönmesi bir sürü müzik kan kanalında çok acayip bir şey yani Ece Dorsay bir röportaj varmış birdir bir, bir e, dergisine onu getirdim ben e, yanıma kırmızı karanlık tamamen kendi yaşanmışlarım yaşanmışlıklarımdan çıkan e, bir sonuç demiş bu şarkı gizlemeye gerek yok bir kadının diğer kanalın aşkını anlatıyor e, böyle his yaşayan insanların bu sözlerde kendilerini bulabilmelerini bekliyormuş demiş bekliyorum demiş bir misyon üstlenmiş gibi görmüyorum demiş ama farklı düşüncelere ve kadınlara cesaret vermeye çalışmak beni mutlu ediyor. Sanırım ondan cesaret aldığımızı söyleyebiliriz. Daha fazla. Yani aslında şöyle bir soru var yani kadınların kimliklerin açık olması gerekiyor müzik yapmaları için. Şimdi biraz sonra çalacağımız yabancı müziyenler bu konuda farklı fikirlerde dılar. Bazıları işte şey diyor. Yani benim queer ya da kadın işte lezbiyan cinsel kimliğimi ben yani müzisyen kimliğimden sonra geliyor ve bu müzik yaptığım müzikle hiçbir şekilde alakası yok deseler de yine de işte bir LGBT aktivisti olarak queer festivallerde ya da çeşitli aktivizm <gülüyor> olarak da çe çeşitli şeylere e, katılıyorlar. Ya da işte queer müzisyen olarak da adlandırılıp bu şekilde bir şey yapanlar da var. Ya yaşadığımız dünyada bana çok gerçekçi gelmiyor. Ben işte LGBTQ artık her neyse o kimliğimle anılmak istemiyorum. Öyle işte lanse edilmek istemiyorum. Yani sonra yapacak bir şey yok yaşadığımız dünya içinde anılacaksın yani ve evet, o kimliğin bir şekilde çıkacak yani olarak döne çıkabilirsin ama ondan çok ayrışacağını sanmıyorum Fırat Demir ve Murat Muriç bu bir artı bir de şöyle bir soru sormuş aslında şimdi e, bahsettiğimiz şey yani o kimlikle mi anılacaksın e, ya da aynı hani o biraz geride planda olacak ama o da bilinen bir şey mi olacak cinsel muğlaklık zemininde kendini ifade eden müzisyenlerin e, çok böyle şey e, gibi, <gülüyor> ilkokul şeyi gibi okudun değil mi ...cinsel muğlaklık zemininde kendini ifade eden müzisyenlerin çoğu... ...ya sivriliklerini törpleyip sıradanlaşıyor... ...ya da bu muğlaklığın içinde sıkışıp kalıyor. Kendi belli bir dinleyici kitlesiyle sınırlayacağını korkusu yaşadın mı hiç? Yani Demiş ki seni sadece lezbiyenler mi dinleyecek? Tercü ben bir bu, şekil, bu şekilde ise. anladım. Bilmiyorum bu şey kısmı ne diyorsunuz? Böyle parça parça yaparsak... ...cinsel muğlaklık zeminde kendini ifade eden müzisyenlerin çoğu sivriliklerini törpülüyor... Ne anlamalıyız Sivrilik, buradan? Şimdi burada bir şeyden bahsediyor. İşte cinsel öneme cinsiyet kimliğinden bahsediyor ama aslında Ece'nin dediğine geliyorum ben yani. Hani Ece'nde pardon sen az önce dedin hani bir tek lezbiyanlar mı dinleyecek ya da gay bir sanatçıysa sadece geyler mi dinleyecek endişesinde kapılacaklarını falan mı düşünüyorlar evet, yani hani? Hmm. Aslında bir etikete hapsolmak istemem ya da beni etiketleyecek, et, etiketleyecekler diye hareket etmeden de olmaz demiş. Ee, zaten hiç suya sabına dokunmasan da sana saldırmaya hazır insanlar var deyip ekşi sözleri oradan biraz giydirmiş. <gülüyor> hmm, ekşiden yorumla. Ya bilmiyorum bu tabii ki de üzerine uzunca konuşulması gereken belki de bir konu ama. <gülüyor> Bilmiyorum şey konusu da var ama yani açık olmak dışında hani özellikle rock müzikte erkeklerin yaptığı rock müzikte kesinlikle o şarkıyı bir kadına yapıldığını düşünebiliyorsunuz. Ne yazık ki öyle bir heteronormativite var ama bilmiyorum bir, birinin queer olduğunu bilerek o sözleri dinlemek bazen bana çok iyi geliyor. Yani onun biraz daha cinsiyetsiz olabiliyor ya da bir kadının kadına yazdığı şarkı gibi algılamak bana iyi geliyor. Bir de bana şey gibi de geliyor biraz zihin açıcı bir şey yani ya bu çok derin bir tartışmaya gidiyor hani şeye kadar gider yani sanat, sanat için midir, toplum için midir hani ben biraz aslında sanatla uğraşan insanların şekillendirmesi gereken bir şey olarak görüyorum bunu yani evet sen böyle parçalar yapıp insanları böyle düşündürteceksin yani hani evet o parça illa bir kadına yapılmış olmayabilir yani bir erkeğin söylediği yaptığı parça bir erkeğe de yapmış olabilir ya da tam tersi hani bunu düşündürtmek zaten dinleyiciye zihin açmaktır ve bu bu zihinler açıldığı ölçüde özgürleşebilir insanlar diye düşünüyorum Dinleyen hiç etkisi yokmuş gibi değil Sonuçta bir insan bir şarkı yapıyor ama Hiçbir fikrim yok mesela sene dair. Ben mesela bambaşka bir kulakla dinleyebiliyorum O bana bambaşka bir şey ifade edebiliyor İsterse yani amcasına yazmış olsun Tabii canım aynen yani Hani gitti o işte dayısına amcasına Ya da sevgisine yazdı diye ben öyle dinlemek zorunda <gülüyor> değil <gülüyor> Ama yazan vardır amcası. Ya belki biraz da şey var. Aslında tabii ki hani sanatçı kimliğinin kendine ilişkin özel şeyleri ya da istediği şeyi paylaşmakla mükellef. Yani istediği her şeyi söyleyebilir. Orada tabii hani bir aurası var. Dışarı yansıttığı bir kimlik var. Hani bu pop müzikteki gibi sattığı bir şey olabilir. Ya da çok içine sakladığı bir şey olabilir. Ama yani hetero müzisyenlerin çoğunda işte bunu sevgilisine yazdığından, erkek arkadaşına yazdığından, işte sevgilisiyle birlikte bir grup kurduğundan rahatça bahsedebiliyorken yani... Büyük temelde birçok LB müzisyen ya da queer müzisyen var var ama bunlara ilişkin hiçbir hikaye bilmiyoruz. Bence biraz da gariplik oradan çıkıyor. Evet hani lezbiyen bir şarkıcıyım demiyor olabilir ama o hayatının bir parçasıysa ki çoğumuzun hayatının bir parçası hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Belki biraz e, ben orada şey yapıyorum daha fazla insandan bir şey duymak istiyorum. Umay Umay'ın açtığı yolda. Evet. O zaman bir şarkısını dinleyelim Ece Dorsay'ın Biraz konuşmaya devam ederiz tekrar sonrasında. Belirsiz bir yönden çıktın karşıma Kötü meleklerle ilham verdin Yakıcı güneşinde sarhoş oldun Kırık kanatlarla kıyına vurdum. Atlamaktan korkmadım uçurumsun Tatlı sert yalanlarına teslim oldum Kudaklarını boyardım gül rengine Adını koydum kırmızı karanlık diye Yakışan mağcub hallerin, Dudaklarını boyardım güz rengine, Adını koydum kırmızı karanlık diye, Adını koydum kırmızı karanlık diye, Adını koydum kırmızı Aslında alternatif müzik dünyasında açık bir müzisyen olmak ya da bu konulardan bahsetmek üzerine konuşuyorduk. Herhalde ortak bir kanıya varamadık. Yurt dışından müzisyenler ne diyor onlara bakacaktık. Raya Spoon dinleyeceğiz birazdan. Daha önce bir program yapıyorduk biz Haziran'la birlikte Açık Radyo'da ve bir queercore programı yapmıştık. O zaman keşfetmiştim ve aslında trans olarak açık olan birçok müzisyen olduğunu gördük. Ben e, bilmiyordum yurt dışında da trans olarak zaten hani e, e, e, eğer cinsiyet geçişi yaptıysanız ya, ya da yapmadıysanız hani açık olmamak gibi ya da gizlenmek gibi bir durumunuz olmayabiliyor. Ee, supun e, trans bir erkek olarak e, açık ama Şu an kendine şey değil. Yani <gülüyor> şey day kronalı. Ha ondan, evet oraya <gülüyor> gelecektim onu yani <gülüyor> tamam söylemiş oldun. <gülüyor> Bir de şey yapıyormuş o benim ilgimi çekti. Gender Failure diye bir şey yapıyormuş işte. Gezerek bu cinsiyet meselelerinden bahsediyormuş kendisi. 10 tane albüm yapmış. Daha çok indirak ve folk olarak tanımlansa da zaman zaman elektronik müziğe de yer verebiliyor. Ben nedense böyle çok damar şarkılarıyla seviyorum kendisini ve çok üzgün olduğum zaman dinliyorum. Biraz da ben ama İngilizceniz çok iyiyse e, yani ben dinleyince anlamayabiliyorum ve girip böyle okuyup e, çevirmek gerekiyor. Bir şarkısı var Sande Dress diye küçük bir kıskan kıskan e, işte kiliseye gidiyordum dua ediyordum. E, e, o sırada işte dua ederken e, yatağım yatağımda Kurt Cobain'in gelinlikli resmini gördüm diyor daha sonra işte kafamı kazıdım ve e, erkek oldum ve işte kiliseye dua etmeyi e, bıraktım e, diye bir şarkı e, ondan dinleyeceğimiz şarkı hangisi diye bakıyorum e, All e, All Washed Up şarkısını dinleyeceğiz Together On the highway But I can't do it here So don't tell the Whiskey tank in me That the war is over Before it runs over everything Don't tell me to clean up Don't tell me to clean up I am the cup You could never Fill up Oh lord You can still fall on the dance floor And pick fights with the rest of the fallen store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 Oh da. Kendisi aslında bayağı iyi bir gitarist. Ee, Dave Grohl'un söylemesiyle, işte Nirvana'nın eski davulcusu Foo Fighters'ın yani frontman olan işte iyi gitarcılar vardır, çok iyi gitarcılar vardır, bir de backing vardır gibi bir e, cümlesi var kendisine dair. Öyle olucu da hoşuma gidiyor. Çünkü genelde gitar hep erkek enstrümanı gibi ya öyle lanse hmm. edilen bir tarafı oluyor. Böyle iyi gitaristler görmek mı gidiyor? Devam edin. <gülüyor> Devam edelim. Ben de. Ya ben araya girip bir şey sormak istiyorum. Yani aslında birlikte konuşalım diye. Yani bu yabancı şarkıcılar hani bu çaldıklarımızın hepsi açık olan. Evet, evet. Açık. Yani evlenmiş mesela galiba geçen sene mi? Yakın zamanda. Evet bir şekilde hani bir yerde bir yerden sonra açık olmuş ve hatta bazıları da aktivizmini yapan. Evet sanatçılar. Hani yani Türkiye'de öyle olmaması. Ya yani tabii ki de hani toplumsal farklılıklar, işte üzerlerindeki baskı vesaire tabii ki de birinci sırada ama hani ne bileyim hani bu kadar çekinmeleri Türkiye'de neden mesela hani yani bu toplumsal baskı yüzünden mi bir tek yoksa hani dinleyici kitlesini kaybedip daha kısıtlı bir kitleye hitap ederim korkusu mu? ...ya da hiç öyle bir kaygıları yok mu yani böyle bir aktivizm yapmak... ...umurlarında değil mi? Ben açıkçası bunu da merak ediyorum ya. Yani. Aslında bu soruyu sorduk müzisyenlere ama bazıları hani ortamın... ...demin okuduğumuz gibi ortamın çok rahat olduğunu... ...aslında böyle ayrımlar olmaması gerektiğini söylese de... ...sanırım bu yine bizi de tatmin etmedi. O zaman niye yok? Hani belki kendi ortamlarında hani insanlar rahat oluyor olabilirler ya da onların çevresi öyle olabilir. Hani konuştuğumuz müzisyenlerin işte bir arkadaşları olabilir falan filan. Ama bilmiyorum. Ya da tabii o kişinin hani o demin konuştuğumuz gibi o kimlikle bir şey söylemek istemiyor olması durumda. Evet, bir şey falan oluyor bazen işte açılmak zorun değil. Meteorolar açılmıyor mesela gibi bir kapı oluyor. Yani evet öyle ama bir yandan da öyle bir dünyada yaşamıyoruz ya aslında senin açılıyor olman Ondan çok daha fazla anlam taşıyan bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Yani bir aslında ben şey de düşünüyorum yani işte hani hep tek bir ikon olur ya işte Zeki Müren olur, Bülent Ersoy olur. Hani kadınlar için de böyle bir işte lezbiyen pop şarkıcısı olsa güzel olmaz mıydı? <gülüyor> <gülüyor> ne dersiniz? Evet onu Yani umay umay hani biraz karanlık gibi o durumda. <gülüyor> ya zaten şey... Yabancı ha ikon olarak, olarak. Bugün çaldıklarımız var ama çok e, ik, ikon evet, değil yani. anne de Franco e, olmaz evet. mı? İşte benim yaşım tutmuyor <gülüyor> <gülüyor> Ya bugün bugün ne desek işte <gülüyor> <gülüyor> Totoro. Ya, yani biliyorum tabii ki de yani yine doğru bir şu anki jenerasyon yakalayamadı onları üst üste. Biraz düşüneceğim. Biraz düşüneceğim mutlaka vardır. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Julia Weldon dinleyeceğiz birazdan. Kendisi Elliot Smith, Bob Dylan, Annie DeFranco ve Kate Power'dan etkileniyor. 12 yaşından bu yana şarkı yapmaya başlamış. Kendisi müzik endüstrisinde tamamen androjen bir kadın olarak var oluyor ama demin ilk program başında bahsettiğimiz gibi ben büzüşenim ve hani bu kimliğimle anılmak istemiyorum ama bir şekilde hani hayatta altım yani dışar kimliğim dışarıda ve bu konuda hani bir şeyler yapmam çok normal diyor ve yani varoluşumu bundan ayıramam diyor bu bahsettiğimiz konu yani müzik dünyasında zorlukta yaşamadığını söylemiş aslında ya, genel olarak yani bilmiyorum Amerika'da durumlar nasıl ama evet bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> belki burası için e, bir şey olabilir ondan bir şarkı dinleyeceğiz çok alakası söyleyeceğim ama çok güzel saçları var <gülüyor> ee, gerçekten <gülüyor> Allah ver işte uh -huh. <gülüyor> özenerek baktım evet. bir de Chris Prokka dinleyeceğiz bu sırada ben e, lezbiyen pop ikonlarını e, araştıracağım bilmiyorum. evet Samantha Fox gibi ve <gülüyor> sonra da programı kapatacağız Chris Preca'dan uh, Landlock dinleyeceğiz ardından Julia Weldon'dan All I Gave Her uh, bu arada bu şarkının klibini mutlaka izleyin ve sözlerine uh, bakın biraz ayrılık şarkıları gidiyor gibiyiz Evet. <gülüyor> ayrılıyoruz evet <burada. gülüyor> It's about that time we start on. 재미 killing me but I could be anything if I could just move my feet she loves me so much she's gonna hate me when ve Julia Weldon dinledik artık programı bitiriyoruz demin demiştik ki kimdir bu lezbiyen ikonlar mesela Gossip Betty de geldi benim evet. aklıma hani sizin yaşlarla da biraz Bir uyuyor, çıkıyor, uyuyor. değil mi Missy Elliot bu son dönemden Lady Sovereign Lozge var arada çalıştı arada <gülüyor> çalıştım tabi Wikipedia'da lesbian singers şeyine de baktım yani ya çok şey klasik Melisette Rich falan vardır böyle yani Hı -hı. herkesin bildiği yani Samantha Fox da geç A, açılmış. Ategin Ensera kesinlikle ikisi de ıı, açık. Anid Franco biseksüel olarak ıı, açık. Bu programın amacı aslında buymuş, <gülüyor> değil mi? Kim kim at <gülüyor> <out>, kim <gülüyor> değilim. Müzik müzik falan değil aslında. Biz de gerekenleri yayınlayacağız çarşam, kesinlikle. Çarşam. Son anda açan biri varsa <gülüyor> onlardı falan. <gülüyor> <gülüyor> ya biz yine neyi unuttuk bu arada? Duyurularımızı yapmayı her zamanki gibi unuttuk. Önce şeyle başlayalım. Kaos'taki bu hafta sonu pazar günü olacak atölyemizden bahsedelim. İki hafta önce yine pazar günü Kaos'un servis kapsamında... Gelecek, Aynen Gelecek Kuyur Sergisi kapsamında atölyemiz olmuştu. Neden örgütleniyoruz? Lezbiyan, biseksüel, femissel olarak neden örgütleniyoruz diye. Bu pazar tekrar saat 4 ile 6 arasında bir atölyemiz var. Cinsellik üzerine bu kez atölyemiz. Cinselliğimizi konuşacağız. Evet, art kültürde, cihan girdi. Hepinizi bekliyoruz yani. Tanışmak, kaynaşmak için güzel bir vesile. Bir konu konu çok güzel cinsellik biz yapmıştık bununla Arzu ilgili evet boşuna yapmadık bu programı arzuları <gülüyor> boşuna konuşmadık arkadaşlar <gülüyor> yani aynen gelin pazar günü atölyemize <gülüyor> ee, bir de sosyal medya hesaplarımızdan ve sitemizden bahsetmiyoruz her seferinde bunu unutuyoruz <gülüyor> ne yazık ki <gülüyor> ee, biz nezbiyan bir seksüel feministler olarak e, önce web sayfamızdan bahsedelim ve bültenimizden nezbifeministler.com adresinden girip yazılarımızı okuyabilirsiniz. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarından lezbiyan, biseksüel, feministlere ve kliton programına ulaşabilirsiniz. Kliton programı için Facebook ve Twitter'da kliton diye aratmanız yetiyor. Oralardan da bizi takip ederseniz daha iyi bir iletişim kurabiliriz diye düşünüyoruz. Ha bir de bu hafta Queer Fest başlıyor ya. O da çok güzel, çok heyecanlı bizim için güzel filmler de var aslında. Onun da duyurusunu yapalım. Yapmıştım. Oradan geliyorum çünkü gönüllülerindenim. Orada olacağım bütün hafta sonu. Ee, ufak güzel bir toplantı yaptık. Ee, kendimi, kendimi burada... Yok yok bana orada değil. Sonra dans <gülüyor> Ay, neyse şey, şarkı girelim. <gülüyor> Partide de bu şarkıları çalacağız. Hepiniz çok eğleneceksiniz. Elinizde bitki çaylarınızla. <gülüyor> Son şarkı Mira'dan gelecek. Bu arada Mira Olympia çıkışlı bir sanatçı daha sonra New York'a taşınıyor. Bugün Ece ile şeyden bahsediyorduk sanırım Nazlı'nın da bir right girl yapma düşüncesi varmış. Aslında bugün da çok da örtüşüyor. Hani rock müzik çok erkek çok protest ve birden kadınlar hani biz de buradayız diyor ve hani sizle hiç ilgilenmiyoruz ve istediğimizi yapacağız diyor. Ve o dönemde birçok müzisyen açılıyor istedikleri her şeyden bahsedebiliyorlar. Right Girl aslında bugün programla bağlantılı olabilir 5 hafta sonra falan mı yaparız kısmet, <gülüyor> kısmet. <gülüyor> <gülüyor> yaza doğru inşallah <gülüyor> mevsim ama yani. mevsim Onun yaz onu mevsim yaz <gülüyor> ee, Mira ile kapatacağız ama şarkının ismi neydi Fleet Float hızlı, hızlı evet, hayalet gibi evet, bir şey oluyordum evet. öyle baktım <gülüyor> haftaya görüşmek üzere o zaman iyi akşamlar diyoruz i̇yi herkese iyi gece iyi geceler oldu mu? Oldummuş evet saat on buçuk o zaman hadi uyuyalım buradan <gülüyor> sonra artık bu saatten sonra teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için İyi, i̇yi akşamlar.